Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah ve ba'du. Namaz konusunu ele alırken, sık sık karşımıza çıkacak, tatavvur ya da nafile kelimesini önceden açmamız gerekiyor. Çünkü, namazın farz olan çeşidi,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 Tatavvur de diyebiliriz. fıkı fıkhın kendi lisanı olan Arapçadan anlarken tatavvur kelimesiyle nafileyi eşit manada kullanabiliriz. Ama Türkçe telaffuz ederken ya da Türkçe bir fıkı dersi, sohbeti, vaazı yaparken tatavvur kelimesi Türk halkının kulağında zor bir kelimedir.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 Bir akşam namazı çok büyük vebal. İkindi namazı için sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kullandığı bir deyim vardır. Bir kindi namazını kaçıran sanki çoluk çocuğu ölmüş dünyada tek kalmış böyle bütün dünya üstüne çökmüş bir insan gibidir buyuruyor. Evet gerçekten ikindi namazının farzı öyle. Ama bu tehdit bu ağır tonajlı e, sorumluluk sünnetler için, nafile ibadetler için değildir. Şimdi, elbette ve elbette hiç tereddütsüz Müslüman nafile namazları, nafile ibadetleri kaçırmamalıdır. Bunu asla münakaşa konusu yapamayız. billah bir nafile ibadeti, bir sünnetin istiğfafı yani hafife alınması, hafif görülmesi,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 Bir Müslümanın akşam namazını iki rekatı düşürmesi ne kadar cinayetse, akşam namazına üç, altı, sekiz rekat daha ilave etmek de o kadar büyük bir cinayettir. Bir hassa fıkıh bilgisinden, fıkıh usulü bilgisinden yeteri kadar nasibi olmayan ama temiz niyetlerle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 Nafile, fıtavvû, Rabbi için bir şeyler yapma. Kapısı kapandı mı? Hayır. O Müslüman da infak edecek. İnfaktan kazanacak, hayır yapacak Allah için. Ve çoluk çocuğunu ancak geçindirebiliyor. Bir infak edecek durumu yok. Ya da çocuklarının dairesini, evini hazırlamakla meşgul. Ya da ebeveyninin hizmetiyle meşgul olduğu için fazla kazanamıyor. E bu Müslümana infak yapamadığı,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 Alimler kalkı kalkarsa ilim de kalkacak. İlim kalkınca cehalet gelecek. O sebeple asla basit görmüyoruz. Ve nafileler arasında kesinlikle tercih yapabiliyoruz. Bünyemize göre, şartlarımıza göre, zamanımıza göre. Şimdi tekrar konumuzun başlığına dönebiliriz. Nafile ibadetler. Tatavu, sünnet ibadetler.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 Ona ne nasihat, çok secde yap demekle, çok nafile kıl demek istiyorum. Burada bir ayrıntıya girmemiz gerekiyor. Namazın nafilesi, namazın nafilesi, iki nafile hariç bütün nafilelerin üstündedir.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 zekatın farzı var nafilesi var nafilesi olmayan bir ibaret yok ben farzları çıkardım şimdi nafilelerden tercih yapacağım 2 cihat ve ilim bu iki şeyi çıkarıyoruz ilimde gerek öğrenmek gerek öğretmek ikisine de ilim deniyoruz bu ikisini çıkardıktan sonra bir insanın en büyük nafilesi namazdır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 insanların evleriyle iş yerleri camiler uzak mesafelerde olmaya başlayınca camiler sünnetinde farzında topluca kılındığı yer haline gelmiştir. Bu nafilelerdeki meselelere bir ayrıntı daha getirelim. Yeri gelince onlara da değineceğiz de. Özellikle nafile namazlar bilhassa namazlardan konuşurken nafile namazlar, yani sünnet namazlar